Allah ﷻ min Şeytanı rızım. Bismillahi r-Rahmani ve nestā'inuhu ve nestāfiro. Ve na'auz bil min ve min syyat amalina. Men yehteh Allah ﷻ falā ve men yudl Ve īşhedu la, vahduhu, la Ve abduhu hadi Muhammedin ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin fînler. <gülüyor> Muhakkak ki hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığında kimse hidayet edemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir ve tektir onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve rasulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öylece korkun ve sizler ancak Müslümanlar olarak övünür. Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden her ikisinden birçok erkek ve kadınlar türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dost doğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzetsin, günahlarınızı da bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Bundan sonra sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'at, her bid'at sapıklık, her sapıklık da ateştedir. Muhakkak ki insan tabiatı kıssalara meyleder. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlerin pek çok kıssası anlatılmıştır. Şüphesiz Kur'an kıssaların en güzelidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'ın üslubuna uygun bir şekilde sahih hadislerinde, bize sahih rivayet yollarıyla gelen hadislerinde bazı kavimler hakkında kıssalar anlatmıştır. Şüphesiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hevasından konuşmaz, o ancak Allah Azze ve Celle'nin kendisine bildirilen vahiy ile konuşur. Bu Necm Suresinin 3-4. ayetlerinde beyan edilmiştir. Maalesef günümüzde insanların pek çoğu yabancıların Allah'ın razı olmayacağı bir takım hikayelere, kıssalara içerisinde Allah'a isyan içeren fuhuş içeren e, roman tarzı şeylere yönelmekte. Halbuki Kur'an ve sahih sünnette bunlara ihtiyaç bırakmayacak şekilde insanların öğüt ve ibret alacakları dünya ve ahiret hayatlarını nizama sokacakları, i, e, ibret alarak nizama sokacakları kıssalar anlatılmıştır. Bugün Allah izin verirse Buruç suresinin 4. ayeti ile 11. ayetler arasında zikredilen Ashab-ı Uhdud yani ateş hendekleri ashabının kıssasını ilk önce Kur'an-ı Kerim'den e, mealini okuyarak sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Ashabu Uhdud kıssası hakkında verdiği haberlerin hak edeceğiz ve bu haberlerden çıkarılması gereken ibretleri ele alacağız. Allah azze ve celle Buruç Suresi'nin 4. ayetinden 11. ayetine kadar olan bölümde şöyle buyuruyor. Uhdud ashabının canı çıksın. Tutuşturucu ateşlerle. Hani onlar onun çevresinde oturmuşlardı. Müminlere yaptıklarını seyretmekteydiler.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 Altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. İmam Ahmet bin Hanbel ve İmam Müslim Suheyb radıyallahu anh'den Nebi ve vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyorlar. Sizden önce gelen kavimlerde bir kral vardı ve bir de onun büyücüsü vardı. Büyücü yaşlanınca krala dedi ki ben yaşlandım, ecelim geldi. Bundan dolayı bana bir genç ver ve ona büyü öğreteyim. Yani bu meslek devam etsin. Kral ona bir delikanlığı verdi ve o delikanlıya o büyücü sehir öğretiyordu. Büyücü ile kral arasında gidip geldiği yol üzerinde bir de rahip vardı. Delikanlı rahibin yanına geldi ve onun sözlerini dinleyip ona hayran oldu. Sözlerinden etkilendi. Delikanlı büyücünün yanına geldiğinde büyücü onu... ''Dövdü ve neden geç kalıyorsun?'' diye hesap sordu. Ailesinin yanına geldiğinde de ailesi aynı şekilde dövdü ve neden geç kaldığından dolayı hesap sordu. Delikanlı bunu rahibe anlatınca rahip dedi ki ''Büyücü seni döveceği zaman ailen beni bırakmadı dersin. Ailen sana zarar vereceği zaman da büyücü beni bırakmadı dersin. Böylelikle her ikisinin de kötülüklerinden kurtulursun.'' dedi. Hadis'in ravisi Suhaib radıyallahu Şöyle devam ediyor Onlar bu durumdayken Bir hayvanın üzerine büyük bir musibet gelip çattı Ve insanlar insanları bir bölgede hapsetti Onu aşıp Geçemediler Delikanlı dedi ki Bugün ben hem rahibin durumunu Hem büyücünün durumunu Hangisinin Allah katında Daha hayırlı olduğunu öğreneceğim Dedi ve bir taş alıp Allah'ım ''Eğer rahibin durumu senin için daha iyi ve büyücünün durumundan daha sevimliyse bu hayvanı öldür ve insanlar onun sıkıntısından kurtulup dışarı çıksınlar.'' dedi. Taş attı ve hayvanı öldürdü. İnsanlar böylece onun tehlikesinden kurtuldular. Delikanlı bu durumu rahibe haber verince rahip dedi ki ''Yavrucuğum bugün sen benden daha üstünsün ve sen ileride deneneceksin, imtihan edileceksin. Denendiğin zaman benim aleyhimde yol gösterme.'' Delikanlı sağırları işittiriyor, dilsizleri konuşturuyor ve diğer hastaları iyileştirerek onları tedavi ediyordu Allah'ın izniyle. Kralın meclisinde bulunan arkadaşlarından birisi kör olmuştu. Delikanlının ününü duydu şöhretini ve ona pek çok hediyelerle gelip beni hastalığımdan kurtar da şurada bulunanların hepsi senin olsun dedi. Delikanlı ben kimseyi hastalıktan kurtaramam ancak aziz ve celil olan Allah kurtarır. Eğer ona inanırsan... Ona iman edersen ben senin için Allah'a dua ederim de seni iyileştirir dedi. O da Allah'ı tevhid ederek iman etti ve delikanlı onun için Allah'a dua etti. Adam iyileşti. Sonra adam hükümdarın yanına geldi ve her zaman oturduğu yere oturdu. Hükümdar ona ey falanca gözünü sana kim geri verdi dedi. Adam Rabbim dedi. Hükümdar ben mi deyince adam hayır benim ve senin Rabbin olan Allah dedi. Hükümdar. Senin benden başka Rabbinde mi var? Diye sordu. Adam evet benim ve senin Rabbin olan Allah dedi. Ve hükümdar adama işkence yapmaya başladı. Nihayet adam delikanlıyı ihbar etmek zorunda kaldı. Hükümdar da ona elçi gönderip yanına çarptı ve dedi ki Çocuğum sen sağırları duyuracak, dilsizleri konuşturacak kadar büyüde ilerledin ve şu hastalıkları iyileştirecek kadar geliştin dedi. Delikanlı ben kimseyi iyileştiremem. Yalnız ve yalnız aziz ve celil olan Allah şifa verir dedi. Hükümdar ben mi deyince delikanlı hayır dedi. Hükümdar ona senin benden başka Rabbin mi var dedi. Delikanlı benim de Rabbim senin de Rabbin olan Allah dedi. Hükümdar onu da alıp işkence etmeye başladı. Ve işkenceye devam edince delikanlı rahibi ihbar etmek zorunda kaldı. Rahip getirince ona... ''Dininden dön'' denildi. Rahip bunu yapmadı. Hükümdar testereyi rahibin başının ortasına koydu ve onu ortadan iki parçaya ayırdı. Kör olan adama ''Dininden dön'' dedi. Adam bunu yapmayınca testereyi başının ortasına koydu ve yere kadar onu ikiye parçaladı. Delikanlıya ''Dininden dön'' dedi. O bunu yapmayınca bir toplulukla birlikte onu falanca ve falanca dağa yolladı ve onlara dedi ki ''Dağın tepesine vardığınızda eğer dinden dönerse döner.'' Aksi takdirde dağın tepesinden onu aşağıya atın. Adamlar onu dağın tepesine götürdüler ve dağı çıkarınca delikanlı dedi ki, Allah'ım onlara karşı sen dilediğin şekilde beni koru. Dağ yerinden oynadı, zelzeleyle sarsılmaya başladı. Onların hepsi aşağı düştüler. Delikanlı araştırarak hükümdarın yanına geldi. Hükümdar ona, arkadaşların ne yaptılar dedi. Delikanlı, Allah onlara karşı bana kafi geldi dedi. Bunun üzerine hükümdar bir grup adam ile birlikte onu bir sandala bindirerek denizin dalgalı yerine vardığınız zaman dininden dönerse döner eğer dönmese onu denize atın boğun dedi. Onlar denizin dalgalı yerine gittiklerinde delikanlı Allah'ım dilediğin şekilde beni onlardan koru dedi. Bunun üzerine hükümdarın adamlarının hepsi denizde boğuldular. Delikanlı dönüp geldi ve hükümdarın yanına girdi. Hükümdar arkadaşların ne yaptı dedi. Delikanlı onlara karşı Allah bana yetti dedi. Sonra hükümdara dedi ki: "Benim sana söyleyeceğim yapmadıkça beni öldürmeye gücün yetmez. Eğer benim sana bildirdiğimi yaparsan beni öldürür." Hükümdar "O neymiş?" deyince Delikanlı dedi ki: "Sen insanları yüksekçe bir yerde toplarsın. Sonra beni bir hurma kütüğüne asarsın. Sadağından bir ok alırsın." Ve şu delikanlının Rabbi olan Allah adına der ve okunu çekersin. Eğer böyle yaparsan beni öldürürsün. Hükümdar da böyle yaptı ve oku yayın atış yerine koydu. Sonra delikanlının Rabbi olan Allah adına deyip oku attı. Ok delikanlının gözüyle kulağının ara yerine isabet etti ve delikanlı elini okun değdiği yere koyup öldü. Bunun üzerine halk delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Hepsi birden e, bu sözü söylediler. Hükümdarak görüyor musun? Allah'a andolsun ki korktuğun şey başına geldi, halkın hepsi iman etti denildi. Bunun üzerine hükümdar demirci başına emretti de her tarafta çukurlar kazıldı, ateşler yakıldı. Hükümdar dedi ki kim dininden dönerse onu serbest bırakın, dönmeyenleri de ateş çukuruna atın. Suhaib anh rivayete şöyle devam ediyor. Orada birbirlerine karşı savunuyor ve mücadele veriyorlardı. Yani... Bütün iman ettiğini söyleyenleri, dininden dönmeyenlerini bu ateş çukurlarına dolduruyorlardı. Nihayet kucağında yavrusuyla bir kadın geldi. Kadın eğilip ateşe düşmek üzereydi fakat bir taraftan sakınıyordu. Yani kendine ateşe atmaktan çekiniyordu. Çocuk dile gelerek, kucağındaki bebek dile gelerek, ''Ey anneciğim sabret, muhakkak sen hak üzeresin.'' dedi. Rebi bin Enes bu ayeti izah ederken yani Buruç suresinin 4 ila 11. ayetler arasındaki bu asabı ı Uhdud kıssasını izah ederken ateş çukurların dışına taşarak kafirleri yaktı. Nitekim ayet-i kerimede onlar için can yakıcı bir azap vardır buyurmuştur. Bu onların dünyada yandıklarını beyan etmektedir demiştir. Bu kıssadan çıkarılması gereken ibretlere gelince birincisi her doğan fıtrat üzere doğar. Nitekim bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam diğer hadis-i şeriflerinde açıkça beyan etmiştir. Herdoğan fıtrat üzerine doğar. Onu sonradan annesi, babası, ailesi ya Hristiyanlaştırır ya Yahudileştirir veya Mecusileştirir. Yani bir kimse fıtrat üzerine devam etse o hakkı bulacak kabiliyettedir. Dışarıdan bir müdahale olmadığı sürece. Dışarıdan müdahaleler sebebiyle, ailesinin etkisiyle, çevresinin etkisiyle insanlar o fıtratından saparlar. Selim fıtrat her zaman hak ve hayırlı olanla beraber olmayı, şerlilerden de uzak durmayı gerektirir. Nitekim bu kıssada anlatılan delikanlı da rahipten hakkı, tevhid davetini işittiği için her zaman onun tarafında olmaya yönelmiş, onun tarafını seçmiş ve sihirbaz gibi kafirlerden Allah'ı inkar edenlerden şer tarafından uzaklaşmıştır. İkincisi zaruret anında kafirlerin tuzağından kurtulmak için yalan söylemekte sakınca yoktur. Nitekim rahibin bu delikanlıya tavsiyesi neydi? Ailen seni hesaba çektiğinde beni büyücü hocam bırakmadı dersin. Büyücü seni hesaba çektiğinde beni ailem geç bıraktı dersin. Böylelikle onların şerinden kurtulursun diyordu. Başka bir hadis-i şerifte üç yerde söylenen yalana ruhsat vardır diyor. Bunlardan birisi iki Müslümanın, birbirine dargın olan iki Müslümanın arasını bulmakta. Diğeri karı koca arasında aralarını ıslah etmekte. Bir de düşmana karşı harp anında. Buralarda yalana ruhsat vardır. Bunun dışında müminde, Müslüman da kesinlikle yalan bulunmaz. Genç fıtratı ile Hakkı arama sürecinde karşılaştığı olayı delil getirmek istemiş. Hayvan e, bir kervanı yolunda kapattığı zaman burada yolu kapatan hayvan çekilmesi için Allah'a dua ederken rahibin mi yoksa sihirbazın mı hak üzere olduğunu öğrenmek istemişti. Burada fıtratıyla hakkı arama sürecindeydi. Allah'a duasından sonra hak ortaya çıkmış, işin doğrusu aşikar olmuş ve Şek, şüphe, yakin ile giderilmiştir. Bu müminin durumudur. Müşkülatlarını mümin daima Allah'a arz ederek, Allah'a sığınarak halleder. Allah Azze ve Celle ile gönül bağını hiçbir zaman koparmaz, dua ilişkisini kesmez. Yoldan eziyet verici bir şeyi bertaraf etmek, gidermek, insanları meşru bir şekilde sıkıntılardan kurtarmak de talep edilen bir iştir. Ve bundan dolayı da ecir vardır. Nitekim bu husus hadis-i şeriflerde açıklanmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, iman yetmiş küsür şubedir buyurduğu hadisinde. Bunun en üstünü, la ilahe illallah kelimeyi tevhid sözü. Bunun en düşüğü, yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp kenara atmak. En alt seviyesi budur. Hayâ da imandan bir şubedir buyuruyor. Bu da iman şubelerinin birisidir. Sadık mümin kerametleri, Allah Azze ve Celle tarafından kendisine yapılan yardımları asla kendisinden bilmez Allah'a nispet eder. Bu kısada bunu da görüyoruz. Küçük bir çocuğa karşı dahi olsa fazileti üstünlüğü itiraf etmek üstün bir ameldir. Nitekim rahip, gence artık sen bugün benden daha üstün bir konumdasın diyerek bu itirafı yapmıştır. Yani bu, bu konuda kibirlenmek, büyüklenmek söz konusu olamaz. Herkesin hakkı neyse bunu teslim etmek gerekir. İyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan, hakkı haykıran herkes mutlaka sınanır, denenir, sabretmesi gerekir. Zira bunun Allah adında büyük bir Ecri vardır. Rahip bu gence sen bugün benden üstünsün fakat sabret yakında deneneceksin demişti. Bir takım imtihanlardan geçeceksin. Aynı husus Lokman suresinin 17. ayetinde Lokman aleyhisselamın oğluna şu şekilde nasihatıyla e, ifade ediliyor. Ey oğulcu namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten yasakla ve sana isabet eden şeylere sabret. Yani bunlar yaptığın zaman bunlar başına gelecek. Çünkü dünya müminin imtihan yurdudur. Devamında şüphesiz ki bu azmedilmeye layık işler dendir. Yani insanın Geçince dünya hayatında hak olan neyse bunu araştırması, o hakkın gereğiyle amel etmesi, insanlara bunu iletmesi, yani bulduğu haktan başkalarına da faydalandırması. Bu dinin bir gereğidir. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak insanların, belli bir yerde yaşayan insanların bir kısmı Allah'a isyan ederken diğer bir kısmının seyirci kalması, onların kötülüklerine göz yumması Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı bir amel olmaz. Kişi ondan da mesul. Gördüğü bir kötülüğü en güzel şekilde düzeltmekten mesul. Bunu yapmazsa Allah Azze ve Celle bunun hesabını sormayanlar, kötülüğe engel olmayanları da sormu tutuyor. Nitekim bir hadis-i şerifte eğer bir toplum iyilikten iyiliği emredip kötülükten yasaklamazlarsa Allah Azze ve Celle onlara umumi bir azap gönderir. Onların iyileri de helak olur. Hatta iyileri dua eder de onların duasına da icabet edilmez diyor. Neden bu? İyiliği emredip kötülüğü yasaklamadıklarından dolayı. Yanlış kullanılan ifadeler yanlış haliyle bırakılmaz. Doğrusunun mutlaka belirtilmesi gerekir. Özellikle de tevhidle Akide ile ilgili konularda. Mesela genç vezire muhakkak ki ben kimseye şifa veremem. Şifa veren yalnız Allah'tır demişti. Yani o vezir bu gence sorduğunda işte sen insanlara şifa dağıtıyormuşsun diye soruyordu. Genç bu sözü doğru bulmayarak hemen hayır şifa veren Allah'tır diyor. Yanlış bir sözü olduğu gibi bırakmıyor. Ee, nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kendisinin huzurunda birisi Allah ve sen dilersen diye bir ifade kullanıyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun? <gülüyor> Allah dilerse sonra sen dilersen. Bu şekilde ifadenin düzelt buyuruyor. Gerçekten e, dilde bile olsa yanlış ifadelerden kişinin akidesini olumsuz gösterecek ifadelerden kişinin sakınması lazım. Böyle bir ifade kullanıldığı zaman da Allah'ın hatrının kulların hatırından daha üstün tutulması lazım. E, bugünlerde maalesef e, pek çok sözler sıradan bir şey gibi e, söyleniyor. Bir hadiste şöyle buyuruyor. Sizden biriniz la ta ve uzda'ya yemin ederse hemen la ilahe illallah desin ve o sözüne kefaret kılsın buyuruyor. Şimdi Arap toplumu Lat ve Uzza adına yani eski putları adına yemin etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Müslüman olmuşlar fakat eskiden kalma, gelenekten kalma alışkanlıklar sebebiyle dillerinden bu gibi ifadeler çıkabiliyordu. Kim böyle bir şey düşer olursa Nebi Aleyhisselatü Vesselam hemen La İlahe diyerek bunu telafi etsin buyuruyor. Bugün günümüzde insanlar Allah Azze ve Celle'den başka şeyler adına yemin etmeyi alışkanlık haline getirmiş durumdalar. Mesela Ekmek çarpsın ki, iki gözüm önüme aksın ki bu, buna benzer şeyleri duyarsınız. Yemin yalnızca Allah'a has kılınması gereken hususlardan birisi. Yani sadece Allah adına yemin edilmesi gerekir. Her kim babaları adına veya Allah Azze ve Celle dışında herhangi bir şey adına yemin ederse Allah'a bu hususta ortak koşmuş olur. Bu sebeple... Böyle bir şeyle karşılaştığı zaman bir insan eğer gayri ihtiyari dilinden vermişse hemen la ilahe illallah deyip o sözüne kefaret yapması lazım. Muhakkak ki Allah Teala'nın azap edilseler bile dinlerinden dönmeyen yakılsalar, testerelerle biçilseler, boğulsalar da tağutlara itaat edip küfür sözünü söylemeye, imanın zayıfına razı olmayan İmanın kuvvetli kulları vardır. Bilmiyorum tağut kelimesini hiç duydunuz mu daha önce? Allah Azze ve Celle Bakara Suresi'nin 256. ayetinde tağutu reddetmeyi imanın olmazsa olmaz bir şart olarak zikrediyor. Bizim reddetmemiz gereken tağut ne? Mesela la ilahe illallah sözünü söylediğimizde Allah Azze ve Celle'yi ilahlığında birlemek diyoruz. İlahlık ise İlahlık sevgide, korkuda, yönelmede, şefaat talebinde, duada, namazda, yani secdede. Bunlar da olduğu gibi bunların hepsinde, sevgide, korkuda, tazimde, haşiyette, yönelmede hepsinde Allah Azze ve Celle'yi birlemeyi gerektiriyor. Bunlar hep ilahlık vasıflarından. Yani Allah Azze ve Celle dışında... Her kime bu şekilde bir şey yönlendiriliyorsa, kim Allah'tan başka birisinden istiyorsa, dua ediyorsa, işte medet ya falanca diyorsa, bu dua ibadetinde Allah'a şirk koşuyor demektir seslendiği kimseyi. Allah Azze ve Celle ayetlerinde apaçık bir şekilde şöyle buyuruyor. لَا تَدْعُمَ اللّٰهِ اِلٰهَنَ آخَرُ Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme. Yani Allah'tan başka ilahlar vardır, bu ilahları reddetmekle görevliyiz. İşte la ilahe illallah sözü bu. İlahlık vasıfı verilen her şeyi reddetmek. İla kendisine ibadet edilen her şey. İbadet çeşitlerinden herhangi birisinin kendisine yönlendirildiği her şey. Bu sebeple mescitler Allah'ındır. Allah ile beraber başkalarına da yalvarmayın buyurulur. Cin suresi 18. ayetinde. Mesela mümine yakışan, tevhid ehli mümine yakışan şey... Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat edeceği vaat edilmiştir. Allah tarafından böyle bir yetki verileceği bildirilmiştir. Fakat bizden bu şefaati de Allah Azze ve Celle'den talep etmemiz emredilmiştir. Buna müsaade edilmiştir. Mesela deriz ki ey Allah'ım bizi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Bunu söyleyebiliriz bak. Ama ey Allah'ın Resulü bana şefaat et. Şefaat Ya Resulullah sözü bilinçsizce söylenen bir sözdür. Hiçbir sahabe böyle bir şey söylememiştir. Böyle bir ifade kullanmamıştır. Ne hayatındaki ne vefatından sonra. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat yetkisi kıyamet günde verilecek. İşte o zaman yüz yüze oldukları zaman Allah Azze ve Celle'den bu izin çıktıktan sonra yüz yüze olduğun zaman o şefaat isteyebileceksin. Aynı şekilde melekler de şefaat ederler. Dua ederler mümin kullarına. Ayetlerde der ki melekler iman eden kullar için salih amel kullar e, ...salih ameller işleyen kullar için bağışlanma dilerler diyor. Bu var ama bize meleklere seslenip de ey falanca melek, ey filanca melek... ...benim bağışlanmam için dua et deme yetkisi verilmemiştir. Biz bağışlanmayı ancak Allah Azze ve Celle'den dileyebiliriz. Nitekim Mekkeli müşrikler Allah'a iman ediyordu. Fakat şirk koşarak iman ediyorlardı. Kimisi peygamberleri şirk koşuyordu... Ee, İsa Aleyhisselam'ı Allah'a ortak koşanlar gibi, Uzeyr Aleyhisselam'ı Allah'a ortak koşanlar gibi, Yakub Aleyhisselam'ı Allah'a ortak koşanlar gibi bir kısmı meleklere dua ederek meleklere ortak koşuyorlardı. Bir kısmı salih zatları ortak koşuyorlardı. Ee, bir kısmı güneşle ayı Allah'a ortak koşuyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbirini ayırt etmeden hepsiyle harbetmekle etmekle, savaşmakla emrolundu. Enfal Suresindeki ayette buyuruyor ki, Din yalnızca Allah'a has olup, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bunu yaptı. Mekke müşriklerine baktığımız zaman, kendilerine müşriklerinden kimselere baktığımız zaman, bunlar, işte desen ki onlara gökle, gökte ve yerde sizi yaratan, ölüden diri diriden ölüyü çıkaran, göklerle yerin, idaresi elinde bulunan kimdir diye sorsan Allah derler diyor. Bunu itiraf ediyorlardı. Ama bu onları İslam'a sokmamıştı. Müslüman olmalarına yetmemişti. Onların müşrik denilmesinin sebebi ibadette Allah'a ortak koşmaları. Yani kabul ettikleri, itiraf ettikleri, yaratıcı olarak birledikleri Allah'ı ibadette birlemedikleri için onlar müşrik idiler. Yani benim Rabbim Allah'tır. Allah'tan başka Rab yoktur. Demek yetmedi onlara. Allah'tan başka ilah da yoktur. Bunu da ikrar edeceksiniz. Bu isteniyordu. Yani ibadet çeşitlerinden hiçbirisini Allah'tan başkasına yönlendirmeyeceksiniz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu vazifeyle görevlendirilmişti. Onlar buna teklif et, bunu teklif etmişti. Onlar da bu söze yanaşmadılar. Çünkü yaptıkları şeyler Allah'tan başka ilah edinmeyi gerektiriyordu. Mesela İmran bin Husayn, babası Husayn kavmi tarafından Muhammed Aleyhisselatü gönderiliyor. Peygamberin iddia eden işte Muhammed diye birisi var. Git onunla bir konuş deniliyor buna. O geldiği zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun konuşmasına fırsat vermeden direkt soruyor. Ey Hüseyin söyle bana. Senin kaç tane ilahın var diyor. O da biri gökte altısı yerde yedi tane diyor. Ey Hüseyin diyor. Senin bir sıkıntın olduğu zaman hangisine yalvarırsın? Göktekine diyor. Bir ihtiyacın olduğunda hangisinden istersin? Göktekinde. Gö Göktekinden isterim diyor. Herhangi bir e, müşkülatında hangisine sığınırsın? Göktekine diyor. E senin yerdekilerle işin yok. Kaldır at yerdekileri o zaman diyor. Senin yerdekilerle hiçbir alakan yok o zaman. Neye onları Allah'a orta koşup? Hüseyin ikna oluyor ve orada tevhide kabul ediyor. Şimdi e, onlar bunun gibi şeylerde ...ortak koşuyorlardı. Mesela Lat-Uzza... Ee, ...Necim Suresinin 19. Ayetinde... ...Eferâ Eytümül lat Uzza... ...Lat ve Uzza'yı görmedin mi? ...buyruluyor. Bu ayetin tefsirinde i̇bn Abbas Radyallahu diyor ki... buharide gelir bu rivayet... ...Lat ve Uzza... ...hacılara kurtulmuş... ...et, ekmek... ...ekmeklerini yağ bandırıp... ...hacılara yemek yediren... ...hayırsever bir insandı. Bunlar böyle insanlardı diyor... Fakat diyor bunlar öldükten sonra e, Allah katında bunların yüce de, dereceleri olduğuna inanan insanlar Allah ile aralarında aracı kılmak istediler. Onların yakınlıklarını kullanarak Allah'a aracı edinmek istediler diyor. Böylelikle onlara ibadet edilmeye başlandı. Hatta o hale geldi ki Lat ve Uzza'nın kabirlerini ziyaret etmedikçe Allah'ın beytini, tavafı, Geçersiz olduğuna inanmaya başladılar. Yani hac ibadeti daha öncesinde de vardı. Çünkü Arap toplumu İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı üzerindeydiler. Fakat o şeriata bir takım bidatler, hurafeler ekli ekliye bu hale gelmişlerdi. Akıllarıyla bir takım eklemelerde bulunmuşlardı. Tıpkı bu meselede olduğu gibi. Lat ve Uzza'nın kabirlerini tavafta e, haç mensekleri, haccın bir parçası haline getirilmişti insanlar tarafından. Allah Azze ve Celle e, bu inanışları reddetti ayetlerinde. Daha sonra Amr bin Luhay el Huzai diye bir şahıs Araplar arasında Şam'a bir ticaret seferine gittiğinde orada insanların bir takım heykellere, suretlere ibadet ettiklerini görüyor. Hoşuna gidiyor ve bunu Arap Yarımadası'na getirerek Lat adına, Uzza adına işte saygı duydukları şeyler, e, şahıslar adına birer suret edinmeye başlıyor insanlar. İşte putçuluk buradan kalıyor. Onların niyetleri şuydu, İşte biz bu salihleri unutmayalım. Onlar bizim yardımımızda kalsın, onları hatırlayarak Allah'a ibadeti e, daha güzel yaparız. Bu niyetle başlamışlardı. Fakat onların, onlara ibadeti yönlendirdiklerinden dolayı, Allah ile aracı kıldıklarından dolayı şirk koşar haline gelmişlerdi. Zümer suresi 3. ayetinde Allah'ın dışında dostlar edinenler derler ki biz onlara ibadet etmiyoruz. Sadece Allah Azze ve Celle ile aramızda yakınlık kurmaya çalışıyoruz bunlar vesilesiyle derler diyor. İşte Allah kâfirler hakkında hükmünü ahirette verecektir diyor. Ayette bu hususlar reddediliyor. Evet bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ona tabi olanlar da tıpkı bu kıssada e, iman ettikleri anlatılan şahıslar gibi yani bunlar ateş azabıyla, ateş çukurlarına atılmakla tehdit edilmişlerdi ama hakkı bulduktan sonra hiçbir paya bunu değişmedilerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ona tabi olanlar da aynı şekilde böyle. İbrahim Aleyhisselam veya diğer peygamberlerin kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de okuduğunuzda aynı şeyleri görürsünüz. Biz şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Bunlar Allah'ın seçkin kulları. Yani e, Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha çok sevdiği bir kulu yoktur aramızda. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bile şunu söylüyor. Allah yolunda en çok korkutulan, en çok sıkıntıya uğratılanınız benim diyor. O bile bu dünyada en büyük sıkıntıları çekiyorsa ne uğruna? İnancı uğruna, tevhid daveti uğruna, tevhidi yaşamak uğruna bizler kim oluyoruz ki rahat yaşayıp da bu imtihanı Teslim edelim. Bizler Allah katında onlardan daha değerli değiliz. Bir İbrahim Aleyhisselam'dan daha değerli değiliz. Allah Azze ve Celle ona oğlunu boğazla diye rüyasında emrettiği zaman bu rüyadır deyip geçitirmemiş. Oğlunu, itaatkar oğlunu, isyankar oğlu değil. İtaatkar oğlunu, İsmail Aleyhisselam gibi efendi, Allah'a itaat eden, göz bebeği, göz nuru olan bir, Evladını Allah boğazlamasını emrettiğinde o hiç geri adım atmamış bıçağı boğazına dayayıncaya kadar bu emri de yerine getirmeye azmetmişti. Fakat bıçağı boğazına dayadığında Allah Azze ve Celle ondaki bu azmi gördü ve bıçak kesmez oldu. Biz bu raddeye gelmediğimiz için Allah'a imanımızın gerektirdiği amellerin semeresini göremiyoruz. Bir musibete karşılaşıyoruz. Allah'a itaat etmemiz gereken bir konuda Hemen şeytan bize bir takım vesveseler vererek şunları söyletiyor. İşte ben onu yaparsam başıma şu şu gelir. Ben şöyle yaparsam şunlar şunlar başıma gelir diyerek hemen geri adım atıyoruz. Yani şeytan sahte tuzaklarla e, Allah'a itaatin önünü kesiyor. İşte tağutluk bu. Şeytanın tağutluğu bu. Tağut Allah'a itaatten alıkoyan, Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. İlah ise... Kendisine ibadet edilen her şey. Bunların ikisinde reddedeceğiz sadece Allah'ı kabul edeceğiz. Tevhid bu. Yani e, la ilahe illallah sözünü söylediğimizde Allah'tan başka Allah yoktur demiyoruz dikkat edin. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Yani ilahlık vasfuna haiz hiçbir şey yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı aşırı bir şekilde övüp Göklere uçurduklar gibi siz de aynı şey bana yapmayın. Sadece Allah'ın kulu ve Rasul deyin diyor. Sadece Allah'ın kulu ve Rasul deyin diyor. Yani Allah'ın hiçbir vasfını başka bir mahluka veremez. İsa Aleyhisselam Allah'a ortak koşmuşlar. Allah Azze ve Celle ayetlerinde Mayde Suresinin 116. ayetinde İsa Aleyhisselam'ı sorguya çekeceğini haber veriyor. Sen mi dedin onlara bana kulluk edin? Böyle bir şey mi söyledin sen onlara? O da hayır arap, ben böyle bir şey söylemedim. Eğer böyle bir şey söylemiş olsam en başta bunu sen bilirsin diye cevap verecektir diyor. Şimdi İsa Aleyhisselam ilah edinilmiş bak. Ama İsa Aleyhisselam hiçbir zaman tağut olmamış. Şayet Allah'a bırakıp bana kulluk edin deseydi tağut konumunda olurdu. Ama İsa Aleyhisselam bunu yapmamış. İnsanlar Abdülkadir Geylani'ye Allah rahmet eylesin. Abdülkadir Geylani, salih bir hayat yaşamış bir insan. Eğer Abdülkadir Geylani, insanlara, e, işte bana seslenin, benden yardım isteyin, bende size yetişeyim demişse, bu tağutluk yapmıştır. Ama Abdülkadir Geylani böyle bir şey söylememiş, bilakis insanları tevhide çağırmış. Allah'ı birleyin demiş. İnsanlar tutmuş ne yapmış? Bu Allah katına büyük, salih bir kuldur. İşte bizler günahkar ağızlarımızla Allah'tan nasıl isteyelim? Onun makamını vesile edinelim demişler. Bununla da kalmamışlar. İşte salı günleri doğuya doğru, doğu tarafına doğru 11 adım atıp Medet-i Abdülkadir Geylani dersen her derdine yetişir şeklinde inançlar geliştirmişler. Halbuki Allah'tan başkası değildir ihtiyaçları, sıkıntı, ihtiyaçları gideren, sıkıntıları kaldıran. Allah'tan başkası değil. Bizleri hiç yoktan yaratan, öldüren, dirilten, kainatın idaresini elinde tutan Allah'tan istememize müsaade verilmiş. Yani sadece bu emredilmiş, bunun dışında hiçbir şeyden e, herhangi bir yardım talebinde bulunmamıza müsaade edilmemiştir. İnsanlar bugün maalesef bu noktada gafiller. O hale gelmişler ki, e, seyda dedikleri bir şahsın adını su içerken artık, seyda diyerek besmelerin yerini almış Allah azze ve celle birkaç ayetinde Kur'an-ı Kerim'de birkaç surede e, tekrar ediyor bunu müşriklerin ahvalini anlatırken diyor ki onları dağlar gibi dalgalar gemilerde kapladığı zaman dini yalnızca Allah'a halis kılarak dua ederler fakat Allah onları karaya ulaştırıp kurtarınca bir de bakmışsın ki Allah'a ortak koşmaya başlamışlar başkalarına da sesleniyorlar Şimdi bugün budu, insanların durumu bundan daha tehlikeli bir konumda. Neden? Biz şuna şahit olduk. Deprem oluyordu, evler sallanmaya başladığında insanlar medet ya Seyda, medet ya falan demeye başladılar. Halbuki o insan e, mesela bu Seyda dediği şahsa niyetine giderken Allah ile arasında bir köprü olsun niyetiyle. Böyle bir amaçla gidiyordu. Ama şimdi duvar olduğunu görüyoruz. Allah ile arasında duvar olduğunu görüyoruz. Neden? Bu adam bunları hiç tanımasa Allah'tan yardım isteyecekti. Yani fıtratıyla hareket edecek sadece Allah'tan yardım isteyecekti. Bu fıtrat burada bozulmuş Allah'ın yerine başka e, ilah edindiği farkına bile varmadan ilah edindiği şeyler girmiş. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 48. ayetinde buyuruyor ki Allah dilediği kimseden dilediği günahı affeder dilerse ancak şirk müstesna şirk koşarak ölene asla bağışlamam diye açık fermanıyla bildiriyor. O halde bizim bu dünya hayatında ölene kadar üzerinde en çok duracağımız, en çok sakınacağımız, gafletinden en çok uyanık kalmamız gereken şey şirktir. Allah'a ortak koşmamak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bunun tehlikesine işaretle Ümmetimde şirk koyu karanlık zifiri bir gecede ...siyah bir karıncanın siyah taş üzerindeki adımlarından daha gizli olacak diyor. Subhanallah. Bu kadar gizli. O halde bizim en çok buna dikkat etmemiz lazım. Yani bir sefer La İlahe sözünü söylemiş olmakla bizim işimiz bitmiyor. Ömür boyu sürecek bir dava bekliyor bizi. İmtihanlarla devam edecek bir dava. Tıpkı Allah yolunda türlü eziyetlere, sıkıntılara uğramış peygamberlerin... ...Allah'ın seçkin kulların, Allah katında üstün yerleri olan... Allah'ın en çok sevdiği kulların uğradığı tarzda. Biz onlardan daha kıymetli de değiliz. Bizim canımız onlardan daha tatlı olamaz onun için. Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını satın almıştır diyor. Eğer biz böylesine yüce bir gayenin peşindeysek, cennete iman ediyorsak biz onu elde etmek için çalışmak zorundayız, amel etmek zorundayız. Cehenneme iman ediyorsak, cehennemin varlığına iman ediyorsak bizim Gözlerimize bile oku girmemesi lazım. Biz korkuyorsak bu cehennemde öyle olmamız gerekmiyor mu? Allah bizi bundan sakındırıyor. Yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten sakının. Cennetler vaat ediyor. Öyle bir vaat ki hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, insanın aklının tasavvur bile edemediği nimetlerden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Bunlar bedava değil. Dünyada çekilen bir sıkıntı karşılığında. Ama şuna emin olun, kimin gönlü Allah ile zengin olursa, kimin gönlü Allah ile Allah'ın tarafında yer almanın tadını bir tadarsa, inanın dünya sıkıntıları boş. Bir rüyada düşünün kendinizi. Dünya hayatı bir uykudan, e, uyan ah, ancak ahirette uyanacağım bir uykudan ibaret. Sen rüyanda kötü kabuslar görsen sana ne zararı olur? Zaten hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor bunu. Dünyanın en büyük musibetlerine uğramış kul, en çok sıkıntılar çekmiş kul, cennete bir an sokulur ve çıkarılır buna sorulur denilir ki sen hiç sıkıntı yüzü gördün mü? Dünyada hiç darlık, başına hiç herhangi bir kötülük geldi mi? Vallahi hiç ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyecektir. Unutturacaktır. O bir anlık giriş çıkış. Aynı şekilde dünyanın en lüks hayatını yaşayan, en konforlu hayatını yaşayan insan cehenneme bir an sokulup kendisine sorulduğunda "Sen hiç rahat gözü gördün mü? Vallahi ben hiç rahat diye bir şey görmedim." diyecektir diyor. O bir anlık hal. Allah bize sonsuz hayat vaat ediyor. Bu sonsuz hayatı cennet veya cehenneme çevirmekte bunların tercihini de bize bırakıyor. Bu muhakkak ki Dünya hayatında bir şeyleri feda etmemizi gerektiriyor. Şimdi madem ki Allah Azze ve Celle bize çok ciddi uyarılarda bulunuyor, vaatlerde ve tehditlerde bulunuyor. Bizim ne yapmamız lazım? Ya az önce dedik ki La İlahe sözü yetmiyor. Bunu basit bir örnekle anlayabiliriz. Bizler diyoruz ki bugün Muhammed Allah'ın Resulüdür aleyhissalatu vesselam, Allah'ın elçisidir diyoruz. Bu söz bizi yani la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah bu bizi kurtaracak diye inanır hale gelmişiz. Sadece bu söz başka bir şey değil bunu Hristiyan da söylüyor yani bunu söyleyen Hristiyanlar var biliyor musunuz ama Muhammed aleyhissalatu vesselam'a hiç tabi olmuyor, uymuyor. Kur'an'a tabi olmuyor. Muhammed peygamberdir ama bizim değil. O Müslümanların peygamberi diyor. Hiç itaat etmiyor. Şimdi bir şey düşünün. Birisinin şuraya geldiğini düşünün. Ve bu sizin son derece güvendiğiniz. Doğru sözlü birisi olsun. Diyor ki aşağı katta yangın başladı. Biz de diyoruz ki kardeşim sen doğru sözlü birisin. Güzel de bir insansın. Biz seni severiz. Tamam sana inandık ve kılımızı kıpırdatmasak kendimizi ateşten kurtarabilir miyiz? Sadece bu dil ile tasdikimiz bizi ateşten kurtarır mı? Halbuki biz gerçekten onu tasdik ediyor olsaydık, gerçekten inanıyor olsaydık, yahu aşağıda ateş var diyor. Az sonra gelecek bizi yakacak, biz gerçekten onu tasdikleseydik derhal o ateşten kaçardık. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle ciddi uyarılarda bulunuyor bize. Cenneti vaat ediyor, cehennemden sakındırıyor. Korkutmak ve müjdelemek üzere gönderildiğini beyan ediyor. İman edenleri cennetle müjdelemek, şirk koşanları, iman etmeyenleri, Allah'a isyan edenleri de ateşle korkutmak üzere gönderildiğini beyan ediyor. İkisi bir arada. Müminlerde de kemal hali budur. Korkusu da, ümidi de eşit olacak ümidi korkusuna ağır basmayacak korkusu ümidine ağır basmayacak. Yani bir kimse çok günahkar olabilir ama bu halinden ümitsizliğe düşmeyecek muhakkak ki dağlar kadar günahı olsa günahlarını bağışlayan bir Rabbi olduğunu bilecek. Bunu itiraf edecek, Rabbine yönelecek. Rabbine yöneldiği takdirde tevbe ettiği takdirde ee, bu gerçekleşecektir. Tevbe edip salih ameller işlemeye başladığı takdirde. Yoksa nasılsa benim Rabbim bağışlayıcıdır deyip tekrar isyanlara devam ederse bunda ümit korkuya ağır basmış demektir ve küfre doğru gitmektedir. Aynı şekilde ümit hali korkuya ağır basmayacak. Bir insanın Allah Azze ve Celle'nin bağışlayıcılığını geçmişte işlediği günahlar hakkında düşünmesi gerekir. Ve bundan dolayı ümit var olması lazım. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır deyip geçmişteki günahlarının gelecekte kendisini Allah yolundan alıkoymasına, amellerde geri kalmasına sebebiyet vermemesi lazım. Allah'ın azabını ise, intikam alıcı oluşunu ise gelecekte işlemeyi düşündüğü, aklına gelen günahlarda hemen aklına getirmesi lazım. Allah'ın azabı çok çetindir, can yakıcı bir azabı vardır, sonsuz azabı vardır diyerek bunları düşünerek o günahtan uzak durması lazım. Eğer tam tersini yaparsa durum tehlikeli demektir. İşlediği günahlar hakkında Allah'ın azabını düşürür de ümitsizliğe düşerse Allah beni bağışlamaz derse Allah'ın rahmet sıfatını inkar etmiş olur. Günahlar işlediği halde nasıl Allah beni affeder derse bu zaten en mantıksız işi yapmış olur. Bu işte tavaya pirinci koymadan kendiliğinden pilav vermesini beklemek gibi bir mantık olur yani mantıksızlık olur yani. Allah Azze ve Celle'nin azabından korkmamak demek olur. Bu da, bu da yine kişiyi e, küfre düşüren hususlardan olur. Bunlardan Allah aslınız. Allah bizleri dengede giden kullarından eylesin, Haddi muhafaza eden, hatta aşmayan kullarından eylesin. Gelip geçmiş nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok mümin Allah yolunda savaşmışlar da kendilerine musibetlerden dolayı gevşeklik ve zaf göstermemişler. Boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. Ali İmran Suresi 146. ayet. Zorlanıp ikrah edildikleri zaman bile müminlerin küfür sözü söylemelerine Allah Azze ve Celle bir e, müsamaha göstermiş. Yani ikrah haline zorlandıkları takdirde. Bu Nahil Suresi 106. ayetinde şöyle beyan ediliyor. Kalbi imanla ile olduğu halde küfre zorlanan kimse dışında, İmandan sonra Allah'ı inkar eden ve küfre göğüs açan kimselere Allah katından bir azap gelir. Onlar için büyük bir azap vardır. Yani zorlama halinde bu, bu ruhsat var. Ama bu ruhsatı kullanmayıp da işin azimetine sarılan kimselere Allah'ın e, müjdesi daha büyük oluyor. Mesela bu e, Nahl Suresi'nin 16. ayetinin nazil olması şöyle anlatılır. Bilal radiyallahu anh'a biliyorsunuz çok ağır işkenceler yapıyorlardı. Hızgın kumların altında kızgın kayalarla işkenceler yapıyorlardı. Şirk sözü söyletmek için. E, bu ayet nazir olduğunda Bilal radiyallahu anh'e e, bu söyleniyor e, ve Bilal radiyallahu şunu söylüyor. Ben şimdiye kadar ehad, bir dediğim Allah'a şimdiden sonra daha başka bir şey söyleyecek, aksini söyleyecek değilim diyor, bunu kabul etmiyor. Aynı şekilde Ammar radıyallahu anh'a de işkenceleri yapılıyordu. Biliyorsunuz onun da annesi ve babası şehit edilmişti. Allah yolunda ilk şehit eden erkek ve kadın onun annesi ve babasıdır. Gözleri önünde feci bir şekilde öldürülmüşlerdi. Ammar radıyallahu anh çok sıkıntı çekiyordu. Bu ayet kendisine hatırlatılınca bu ruhsatı kullanarak onların şerrinden kurtuluyor. Allah azze ve celle bunda bir ruhsat verdiğini bu ayetle beyan ediyor. Fakat diğer türlüsü azimete sarılmak İslam davasının müminlerin omuzlarında yükselmesi için şart. Eğer biz bunlar yüklenmezsek, Allah'ın dinini gerektiği gibi yüklenmezsek inanın şu ülkede yaşayan insanların hepsini bir anda Allah kafirlere çevirir de İslam'ı alır Amerika'ya verir. İngiltere'ye verir. E, biz layık olamadığımız için. Oradan parlar İslam güneşi. Biz burada Allah'ın lütfuna muhtacız. Allah'ın lütfuna Bizleri hidayet üzere öldürmesi için, yani imanlarımızı son nefesimize kadar teslim edebilmemiz için Allah'ın dinine yardım etmemiz gerekiyor. Muhammed suresinin 7. ayetinde siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor. O'na yardım etmemiz, O'nun dinini sahiplenmemiz, Allah'ın bize yüklediği emaneti üstlenmemiz. Biz emaneti dağlara, göklere arz ettik de bunu insan yüklendi. İnsan gerçekten pek cahil, pek zalimdir buyuruyor. İnsan zalimdir. Bunu insan yüklendi. Bu emanet, dağların kabul etmediği, yerlerin göklerin kabul etmediği bu emanet Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin hakim kılınması, yasaklarının ortadan kaldırılması görevidir. Her mü'min, iman davasında bulunan, İslam davasında bulunan her Müslümana düşen görevdir bu. Hiç kimse diyemez ki ben Müslümanım ama bu işlere karışmam. Bunu diyemez. Çünkü iman davası bunu gerektiriyor. Bu e, emaneti yüklenmiş olmayı gerektiriyor. Evet. Hak söz mutlaka zafer kazanır. Kral, ashab-ı, ashabı uhdut kıssasına geçen kral genci öldürmekten aciz kalmış. Genç bunun nasıl olacağını öğretmeden kral bu işi tamamlayamamış. Bir türlü onu öldürememiş. Lakin neticede, neticede büyük bir topluluk iman etmiş. Şimdi düşünün bizden her birimiz çıksak sokaklara, il il geçsek ne kadar insana davet ulaştırabiliriz? Kaç kişiye anlatabiliriz? Bu genç burada akıllı davranıyor. Belki kendisinin feda edilmesini. Yani kral hiçbir yolla öldüremiyor genci. Beni ancak şöyle öldürürsün diye öldürülmesini hedef gösteriyor. Ama bedavaya değil bakın. Ömrü boyunca toplayamayacağı, anlatamayacağı insanları kralın vasıtasıyla Topluyor bir alana. Kraldan şunu istiyor. Bu gencin Rabbini olan Allah'ın adıyla. Hoş bulduk Allah razı olsun. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla diye atacaksın o. Yoksa beni asla öldüremezsin diyor. O onu yapınca o kadar insan hep bir arada. iman ettik Allah'a diyorlar. Gencin Rabbine iman ettik diyorlar. Bu çok büyük bir iş. Bu çocuk kendini feda ediyor. Evet. Evet. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 40. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte Allah o zaman ona sekinetini indirmiş, ona soğukkanlılık vermiş ve görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş ve küfredenlerin sözünü de alçaltmıştır. Zira yüce olan ancak Allah'ın sözüdür. Allah azizdir, hikmet sahibidir. Evet genç insanların iman etmesi için kendini feda etmiştir. Bu ümmetlerini kurtarmak için çalışan, Gerekirse şehit olmayı dahi göze alan müminlerin en önemli ihlas şiarlarından, özelliklerindendir. Ve bunlar cennete girecek kimselerdir. Allah Azze ve Celle Ali İmran 169. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında diri olup Allah'ın fazlu kereminden kendilerine verdiği şehitlik mertebesinden sevinçli bir şekilde onun sayısız nimetleriyle rızıklandırırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma'yı bir gün görünce diyor ki ona babası Uhud Harbi'nde şehit olmuştu. Ey Cabir biliyor musun? Baban şu an neyi arzu ediyor? O Rabbinin kendisine olan ikramlarından dolayı Allah yolunda şehit olma ikramından dolayı kendisine tekrar tekrar beden verilip tekrar tekrar Allah yolunda öldürülmeyi diliyor şu anda Rabbinden diyor. Şehitliğin böyle bir ee, özelliği var. Kim Allah'ın kelimesi yüce olsun diye mücadele ederse o yolda ölürse o şehittir. Allah müminleri apaçık delillerle sabit kılar. Dinlerini müminlerin dinini kerametlerle destekler. Nitekim bu kıssada anne kucağında o bebek dile gelip ey anneciğim sabret sen hak üzeresin diyerek e, bunun bir örneği sunulmuştur. Allah Azze ve Celle dinini desteklemek için bu tür kerametler gösterebilir. Bazen mesela e, Halid, bin Velid anh, hoş razı olsun. Halid bin Velid radiyallahu anh müşrik bir kavme gittiğinde kendisine zehir içirilmek isteniyor. Ve o direkt zehri alarak Allah'ın ismiyle diyor içiyor hiçbir şey olmuyor ona. Allah o zehri tesirsiz kılıyor. Bunun gibi Allah'ın lütufları, yardımları olmuştur bu ümmete. Yeter ki iman edenler ihlaslı olsunlar, bu yolda gayretli olsunlar. İsmail'i kesmeyen bıçak gibi bizim gözümüzde büyüttüğümüz pek çok tehlikelerde Allah'ın izniyle bize hiçbir zarar veremeyecektir. Zaten müminlerin iman kaydelerinden birisi kadere iman. Allah Azze ve Celle'nin ezelde her şeyi takdir ettiğine iman. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas radiyallahu anhümaya diyor ki ey delikanlı şunu iyi bil ki bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler Allah'ın sana takdir etmediği bir hayrı sana ulaştırmak isteseler bu hayrı sana ulaştıramazlar. Yine aynı şekilde bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, Allah'ın senin hakkında takdir etmediği bir zararı sana vermeye çalışsalar buna muvaffak olamazlar. Bu Allah'ın her şeyi geçmişte takdir etmiş olmasından dolayı. Biz kaderimizi, kadere iman ettiğimize göre, kaderimizi de hakkımızda ne yazıldığını bilmediğimize göre, Allah Azze ve Celle'nin bizi razı olacağı ameller üzerinde, Şahit olması için bu yolda çalışmamız lazım. Hep razı olacağı ameller için gayret göstermemiz lazım. Nasıl Allah her şeyi takdir etmiş deyip, ibadetlerden, Allah'ın emirlerinden geri durursak e, şunun da bize denmesi lazım. Madem her şey Allah'ın takdiriyle, yani Allah'a isyanı sen Allah'a nispet ediyorsun. Ben şimdi susadım. O zaman elini suya götürmeden iç bakalım bu suyu. Allah senden suslu gidersin. Şimdi, eee İlk başta getirdikleri söz doğru. Yani her şeyi Allah takdir etmiştir rezelden. Ama bize yüklediği şer'i bir takım emirler var. Bunlar da yerine getirmemizi istiyor. Nasıl ki biz açlık için, açlığımızı gidermek için, susuzluğumuzu gidermek için bir takım sebeplere sarılmak zor, mecburiyetindeysek Allah azze ve celle'nin rızasını kazanmak için de bir takım görevleri, vazifeleri yerine getirmek zorundayız. Ve Kadere imanımızdan dolayı hiç kimsenin bize kaderimizde yazılmayan bir şeyi başımıza getirmeyeceğini biliriz. Aynı şekilde hiç kimsenin bize yazılmamış bir hayrı bize kazandıramayacağını biliriz. Dolayısıyla bu konuda kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Evet, müminlerin ölümlerinden sonra vardıkları yer cennet, kafirlerin ise dünyada yakılmak, ahirette de cehennem azabı olmuştur bu kısada. Evet Allah Azze ve Celle bizleri dünya imtihanını tevhidi muhafaza ederek kazanan, neticesinde cennete ulaşan, sevdiği kullarıyla bir arada bulunan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında toplanan kullarından eylesin ve cehennemin azabından hepimizi korusun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe ve estağfurüke ve tuğbileyküm. Şimdi sormak istediğiniz e, bir mesele varsa inşallah sorabilirsiniz. Yoksa da bu, Allah, Allah cümlemizden razı olsun. Sen razı olsun. Aynen, hoş hoş geldiniz.